783. konu. Hazreti Peygamber'in ibadete çok istekli olup bu konuda çaba göstermesi. Aykame şöyle anlatıyor. Ayşe validemize Hazreti Peygamber'in ibadet için ayırmış olduğu bazı özel günleri var mıydı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Hayır ama onun amelleri devamlıydı. Hazreti Peygamber'in yaptıklarına hiçbiriniz güç yetiremezsiniz. Hazreti Peygamber bazı zamanlar ayakları şişip patlayıncaya kadar namaz kılardı. Kendisine Ey Allah'ın Resulü Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmemiş midir? Kendinin için bu kadar yoruyorsun." denildiğinde de Allah'a çokça şükreden bir kul da mı olmayayım?" buyurdular.